İzlediğiniz Allah'a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 That is <gasps> it.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 وَمَا يَجْحَدُ Ona rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi derler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. وقالوا لولا İzilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır. <gülüyor>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 Ziyana uğrayacaklar onlardır. Kul kafâ bilâhi beyni ve beyn kum şehideyi, yâllamu mafî sâmâtî ve alâ.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 Walau Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Hiç şüpheleri olmasın. Cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır. Yesteğdilûneke bil ve cehenneme O günde azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından saracak ve Allah yaptıklarınızı tadın diyecektir. <gülüyor> Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin. Ya Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Oğlum.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 تَدُومُ تَحْتَ الذِّرِّ الْأَنَّهُ خَالِدِينَ فِي غَاءَ أَجْرُ Onlar sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar. <gülüyor> nice canlı var ki rızkını taşımıyor. Onlara da Size de rızık veren Allah'tır. O her şeyi işitir ve bilir.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 Altyazı Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı. <Sessizlik>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 Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler ve sefa sürsünler bakalım. Ama yakında bilecekler. <gülüyor>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 <gülüyor> Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kafirlere yer mi yok? وَمَن اوَلَىٰ مُن مِن فَسَرَ اللَّهَ كَبِيرًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ قُل لَّمَّا جَاءَهُ أَلَمْ Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. <Gülüyor> وَإِنَّ اللّٰهَ, الْمُحْسِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ <الْعظيم> Rum Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif-Lam-Mim Bismillahirrahmanirrahim Elif-Lam-Mim Rumlar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 Altyazı <türüle> Allah'ın vaad Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahirettense onlar tamamen gafildirler. Ya!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 ما خلق الله السماوات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 وَتَو <تصفيق> Allah'ın ayetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların akıbetleri pek fena oldu. Ümmekânâkibetellezîna <Sessizlik> Allah, ilkin mahlukunu yaratır, sonra da bunu tekrarlar. Sonunda hep O'na döndürüleceksiniz. Allah'u yevde'ul khalqa yu'iduhu Kıyametin kopacağı gün günahkarlar susacaklardır. Ve mujrimun. Ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir. <gülüyor>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 Ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor. Yeryüzünü ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Yok, Sizi topraktan yaratması onun delillerindendir. Sonra siz yayılan insanlar olu verdiniz. <gülüyor>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 Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için dersler vardır. <Gülüyor>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 Yine O'nun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeyi gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından arzı O'nunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için dersler vardır. Ve <gülüyor> min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 ve qarantan allati la tafdi Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın. Muni.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 وَاِنْ <gülüyor> Görmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol vermekte, dilediğininkini de dar atmaktadır şüphesiz imanlı bir kavim için bunda ibretler vardır olmı yaro ennallaha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 kurtuluşa erenlerdir. Faati <gülüyor> zelquba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 Allah ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır. Sonra O hayatınızı sona erdirecek, daha sonra da sizi diriltecektir. Peki sizin ortaklarınız için bunlardan birini yapabilecek var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir. Allah الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم هل من شركاء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 asiyiziqab dannazi amilun lahum deki yeryüzünde gezip dolaşın da daha öncekilerin akıbetleri nice oldu görün onların çoğu müşrikti Kul siru fi'l adfuz Allah katından dönüşü olmayan bir gün gelmeden önce yönünü o gerçek dine çevir. O gün bölük bölük ayrılacaklardır. <gülüyor>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 min ومن... a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 artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez. And olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir şayet onlara bir mucize getirsen inârcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir Siz ancak batıl şeyler ortaya atmaktasınız ne <gülüyor> İşte işte bilmeyenlerin kalplerini Allah böylece mühürler. Sen şimdi sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İyice inanmamış olanlar, sakın seni gevşekliğe sevk etmesin. Altyazı M.K. <Sessizlik> Sadakallahu'l-azim Lokman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim Bismillahirrahmanirrahim Al-İslammin İşte bu ayetler, hikmet dolu kitabın ayetleridir. Tilke âyâtul kitâbil hakim Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere indirilmiştir. O da rahmetli muhsinin. O kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. <gülüyor> i̇şte onlar Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerdir. <gülüyor>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 günkeb İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi ondan başkasının ne yarattığını bana gösterin. Zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Evet.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 Lokman oğluna öğüt vererek Yavrucuğum Allah'a ortak koşma Doğrusu şirk büyük bir zulümdür demişti Ve <gülüyor>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 لا أعي بين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 Ey namazı kıl iyiliği emret kötülükten vazgeçirmeye çalış başına gelenlere sabret doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir ya ya akimissala Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Ve <gülüyor> la yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Altyazı <gülüyor> M.K.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 ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعه onları biraz faydalandırır sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. <gülüyor> Andolsun ki onlara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 Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bilinmeli ki asıl gani ve övülmeye layık olan Allah'tır. Lillâhi mafis-sebâvâti vel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 ve Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. E lem tera enna Allah yunlidu l-leyni f-nahaari wa yunlidu l-leyna Sen <gülüyor> şurun Çünkü Allah Hakkın ta kendisidir. Ondan başka taptıklarıysa hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur. Altyazı <gülüyor> M.K.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 Nanköl hainler bilerek inkar eder. <Sessizlik>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 Secde Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim Bismillahirrahmanirrahim Elif, Lam, kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur.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 Öyle ya, mü'min olan yoldan çıkmış kimse gibi midir? Bunlar elbette bir olamazlar. Efe men kâne mu'minenke men La yestevâ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 bu Andolsun biz Musa'ya kitap verdik Sen ona kavuşacağından şüphe etme ve onu İsrail oğullarına Hidayet rehberi kıldık ona <Sessizlik> Polten Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik. <Sessizlik>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 في من ساكنين إن في ذلك لا.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 Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. One, two,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 وَقُولُوا لِلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْ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 Bu sözü, doğruları, doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Kâfirler içinde çok acıklı bir azap hazırladı.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 sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> ve <tuli> <Gülüyor> o zaman...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 Medine'nin her yanından üzerlerine saldırılsaydı da o zaman savaşmaları istenseydi, şüphesiz hemen savaşa katılırlar ve evlerinde pek evlenmezlerdi. Ve aleyhim min Andolsun ki daha önce onlar sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz mesuliyeti gerektirir. ولقد كان هاند الله ظالم veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmanın size asla faydası olmaz. O takdirde de yaşatılacağınız süre çok değildir.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 الله إن أرادكم سوء إن أو أراد لكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله Allah, içinizden alıkoyanları ve yandaşlarına bize katılın diyenleri gerçekten biliyor. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Allah'ın mu'enviqine min.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 Allah'a göre kolaydır. Əşşahaten alaykum. Faida اتن على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط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 esaluna ad ki rasulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. <gülüyor>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 Çünkü Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracak, münafıklara dilerse azap edecek yahut da tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgiyendir. <gülüyor> Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. <Gülüyor> Allah ehli kitaptan Onlara yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. <gülüyor> Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah'ın her şeye gücü yeter. <gülüyor>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 peygamber hanımları. Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah'a göre kolaydır. Ya lisa en nebi ben ye'ti min يضعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير صدق الله العظيم.